Marş Nazır Tahir Münif Paşa nazır olunca Menas Efendi de onu tebrik etmeye gelmiş. Paşa Menas Efendi diğer dostları şöyle tanıştırmış. Menas Efendi benim kalem arkadaşımdır. Ben vezir oldum ama o dilinin yüzünden vezir olamadı. Menas Efendi hemen araya girip cümleyi şöyle sürdürmüş. Paşa'nın söylediği doğrudur, yalnız dilimin konuşmasının belasını sadece ben çekiyorum. Vezir efendilerimizin susmalarının belasını ise bütün Osmanlılar çekiyorum.